صَلَّى عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَى وَيُكْشَفَعَ عَنْسَاقٍ يدعون إِلَى السُّجُودِ فَلَا يستطيعون خاشعتنا بصارهم ترهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود يوم شالمون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ الشُّوءَ بِلٰى حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَل۪ي الْعَظِيمِ Bu yolun müşterisi çok fazla değil. Ve bereketlidir elhamdülillah. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi kendi taraftarlarından ayırmasın. Şeytanın nasibi eylemesin. Amin. <gülüyor> Bu hususta inşallah Önümüzdeki sohbette de Hatırlatırsınız Not alırsanız İblisin Bazı sözlerini Melunun Bazı kulları Kendi tarafına çektiği hakkındaki Ayet-i Kerimeleri Ve muazzam bir hadis-i şerif var Muhari'den onları okuruz rahman Önümüzdeki derste Bu gece Bu gece Yine bir hadis-i şerif okuyacağım. Secde ile alakalı hatta iki hadis-i şerif inşallah bunları izaha çalışacağız. Taberani rivatiyle Semura İbni Cündüm radıyallahu teala buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki İnnel enbiya yetebâhevne yevmel kıyameti eyyuhum ekteru ashaben Kıyamet gününde peygamberler ümmetleriyle iftihar edecekler. Hangimizin sahabesi daha çok diye. فَأَرْجُوا أَنَكُونَ يَوْمَيْذٍ اَكْتَرَهُمْ كُلِّهِمْ Resulullah ben zülü, ben ümit ediyorum ki o gün en çok sahabesi ve ümmeti olan peygamber ben olurum. Sallallahu teala, sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bize Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem emretti ki tenâkehu tenâselu evlenin çoğalın. fe inni ubâhi bükumul umeme yevmel kıyâmet Ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere iftihar edeceğim. Allah onun yüzünü hak edecek nesil yetiştirmek nasip eylesin. Bu kainatın efendisinin emirlerindendir. Rabbimizin de Kur'an-ı Kerim'indeki emirlerindendir. Estağfurullah. billah. Felâne bâşirû hünne ve b'tegû mâ Hanımlarınızla cinsi münasebette bulunun ve Allah'ın size yazmış olduğu çocuğu arayın. Bu da Bekara suresindedir. Rabbimiz bu ayetinde cinsi münasebet yapan bir kimsenin niyetinin, gayesinin çocuk yapmak olması gerektiğini beyan ediyor. Yoksa şehvetini tatmin için, sadece nefsini teskin için değil, Kıym nesil Allah'a hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet yetiştirmek gayesini, hedeflemesini Rabbimiz emrediyor. Yine bir ayet-i kerimesine, Estaizu billah, وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ Nişa'ukum harisul lekum fa'tuhu harzakum ennaşijukum faqaddimu li'anfusikum bakara turesinde buyuruyor kendiniz için hayırlı evlat yetiştirin size onlar yarayacak defterinizi kapatmayacak arkanızdan size dua yapacak şerati yaşayacak sünneti yaşayacak ümmet yetiştirin bu da Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetini artırmak hususunda bir emri ilahidir Dolayısıyla kafirlerin propagandalarına aldanmayalım. Nüfus planlaması, aile bilmem nesi, kısırlaştırma teşkilatı bunlar. Bunlar Müslümanların nüfusunu azaltmayı hedeflemişlerdir. Almanya'da bir çocuk doğursan şu kadar bin mark ikramiye, maaşına şu kadar ilave, kaç sene çalışamasan Efendim aynı maaşı verilecek Keşke bir gavur olsun. Yani bir gavur çoğalsın Her doğan çocuk Müslüman doğar Ama onların niyetine bir gavur çoğalsın Amerika'da bir çocuk doğur Şu kadar dolar Bizimkilerde uğraşırlar Bir Müslüman eksilsin Yani Müslümanlar Kısırlaşsın doğurmasın Bunların da zoru budur Aile planlaması dedikleri Nüfus planlaması dedikleri He Geçen de bir tanesi öldüydü bir, kellelerden bir tanesi hani. O ne vakfı kurmuş, kısırlaştırma vakfı kurmuş. Hizaya bak. Yani adına bak hizaya gel. Vakıf dediğin zaman hayır müessesesi olması demektir vakıf. Hiç şerre vakıf kurulur. Resulullah'ın ümmetini kısırlaştırmaya vakıf kurulur mu ya? Adına da bak. Eğer çok biliyorsan, Efendim niye sen bu vakfı kurdun? Hindistan'a gittim, çok nüfus kalabalık gördüm, sefilleri oynuyorlar. E ben de düşündüm ki Türk milletin nüfusu az olsun da e, zengin olsunlar. Vay anasını be! Nüfus az olunca zengin oluyorlarmış. Nüfus çoğalırsa fakirlik artar, anarşi artar, enflasyon olur, deflasyon olur, şu olur bu olur. Alakası yok. Nüfusun artmasından hiçbir zaman pahalılık olmaz pahalılık bu zamlar bu pahalılıklar yine başladı üst üstüne değil mi? Bunlar neden olur biliyor musunuz? Resulullah'ın sünneti terk edilmekten olur. Evet, şeriat terk edilmekten olur. Kur'an terk edilmekten olur. Kur'an sünnet böyle söylüyor. Yoksa Allahu Teala e, bütün kullarına Kusudi Kur'uzun bakabilir. Mevla aciz değil lan. Yani nüfus arttı da böyle olmadı. Gavurluk arttı da böyle oldu. Günahlar arttı, zina arttı. İçki arttı, kumar arttı, fuhuş arttı. Bu hal bu geldi. Bunun nüfusla ne alakası var? Şu şu memlekette bunun 50 misli nüfus olsa ekmeğin taştan çıkaracak kadar Allah rızık yaratabilir. Ne var? Bunun derdi ne gerek var? Beyefendi kızıllaştırma vakfı kurmuş. Ne büyük hayır yapmış. Ne lazımdı böyle hayır? Yani imansızlık ne demek imansızlık? Allah'a güvenmemek, rızkını veremez gibi düşünmek, acizlik isnat etmek. Kainatı yaradan, karıncayı rızıklandıran, seni mi unutacak, beni mi unutacak, benim çocuğumu mu unutacak? E bana rızkımı veriyor, ona da verin Çocuk rızkıyla gelir. Kendi çocuk rızkıyla gelir. Fakirli endişesine ne gerek var? Buna Müslüman böyle bir endişeye kapılamaz mı? ''Mevlâbun'a esta'idhu billâhi ve la teqtulû evlâdekûm hâşrete imlâk'' ''Fakirlik korkusundan çocuklarınızı öldürmeyin, neslinizi kesmeyin, çocuk düşürmeyin, niye bakamam diye'' ''Lâ minner rûkû meyyâkum'' Onları da biz rızıklandırıyoruz, sizi de, yani seni yedir yediriyorum da çocuğunu yediremez mi? ne qatlehum kâne hıt'en kebîrâ'' Onları öldürmek en büyük günah. Tabii ki kadın hasta olur, Sezeryan doğum olur, doktor der ki mesela üç sene, beş sene çocuk yapamaz, yasak olur Buna biz şey demiyoruz Veyahut korunmak isteyene Korunmaya da şeriat müsaade ediyor, korunabilir Ve yine takdirde neyse o olur Geldi birisi Ya Rasulallah ben korunabilir miyim, müsaade buyursanız Korunama dedi, takdir neyse o çocuk gelecek, kıyamete kadar olacak oldu Yazı bitti dedi Adam gitti korundu geldi dedi ya Resulullah korunduğum halde çocuğum oldu. Resulullah buyurdu ki ben sana dememiş miydim? O kadına Allah ne yazdıysa o çocuk dünyaya gelecek. Çünkü kıyamete kadar yaratılanların hepsinin yapacaklarını bile Mevla biliyor. Daha nasıl bundan korunacaksın? Ama tedbir almak caiz. Biz sana demiyoruz ki on çocuk doğurmak farz. Ne diyoruz? fakirlik korkusundan yani yediremem, içiremem bakamam, büyütemem endisesinden çocuğa karşı çıkmak bu nedir? Bu ayetleri inkar. Bu ayetleri inkar. Ama sen efendim çocuğun olmayabilir veya çocuk yapmayabilirsin farz değil yapmamak günah değil ama niçin çocuğun olmuyor fazla niye çocuk yapmıyorsun ben yediremem onu aşk kalın, bak şimdi Böyle bir Müslümanlık olur mu ya? Efendi kardeşlerim, Mevla'mız bizim ruhlarımızı bedenlerimizden 4000 sene evvel yarattı. Şu cesetlerin efendim temeli atılmadan ruhlar 4000 sene evvel yaratılmış. Ruhlar yaratılmadan 4000 sene evvel de rızıklar yaratılmış. dikkat edin yani bedenlerden 8 bin seneler. Rızıklar yaratılmış demek? Kimin ne yiyeceğini Mevla yazmış. Ta ezelde. Ve ana karnına giren de bunu ne yapmış? Yazıya dökmüş. Yine melekler vasıtasıyla. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Buhari hadisinde ne buyuruyor? Çocuk ana karnında 120 günlük olduğunda iki melek ana karına girer. Allah İki melek oraya girer ama Ultrasonda çıkmaz tabii, doktor görmez on. O iki melek teller ki, ya Rabbi ne yazalım? Mevla buyurur ki, rizqahu ve ecellehu ve şakiyunefsaid kaç lokma yiyecek, kaç yudum su içecek, ne zaman nerede ölecek, iyi mi ölecek, kötü mü ölecek, imanlı mı bitecek, kafir mi gidecek, hepsini yaz. Bu yazı yazılmış, boynumuza takılmıştır Mülaqqatü Şahı ve kulle insanın elzamda otağı ve gönüni. Herkesin amel defterini gerdanına taktık da çıkarttık dünyaya. Mesela. Rızkın orada yazılıdır. Şu kamyonlar dolusu İstanbul'a İzmit'e gelen sebzelerin, meyvelerin, üzerlerin hepsinde ne yazıyor? Ha bu falanı bu falan. Bu falan oğlu falanın yiyeceğidir. Başkası yemez. İzmit'te çıkıyor, Amerika'da gidiyor yiyor adam Çünkü onun adı yazılı onda. Başkası yemez. Adam geliyor, Resulullah Efendimiz ona hurma veriyor. Sonra ne? Burayla vermem de et ile et et. Sen gelmeseydin bu hurmanın yanına, bu hurma gelecekti sana. Madem ismi senin yazılmış, yiyeceksin. Onun için nerede olsan, bu gelecekti sana. Ben ona vereceğim, o ona, o ona. Bakıyorsun hakikaten kimse yemek nasip olmuyor, hiç ummadığın adama. Neden? Onun adı yazılmıştır. Başkası yemez. Sen niye düştün rızık telaşesine sen? Zip dolaşan bir canlı yok, illa varsa karıncasından filine, insanından cinine hepsinin rizki alallahi rizkuha Allah'a aittir. Onu rızıklandırması Mevla'dır. Üzerine aldığı bir efendim işidir. Allah bir şeye mecbur olmaz. Kendisi bunu üstlenmiştir. Ve alem mustakarrâ mustefdea kullu fî kitabın bütün canlılar, böcekler, karıncalar hepsini solucanlara kırk ayaklara kadar. Yuvası nerede biliyorum Allah buyuruyor. Yiyeceği nedir biliyorum. Ona ona göre gönderiyorum Allah. Eşalo, ne biç Göklerde yerlerde olan. Her şey Allah'tan istiyor. Mevla da gönderiyor. Filin yiyeceğini karıncaya gönderse, karınca patlar. Karıncanı ağını file yollasa fil aç kalır. Hiç şaşırdı mı? Herkesin rızkını kime yolladı? Kendine. Hiç unuttu mu? Hey kurban oldu. Müslüman bir büyük kayanın yanından geçerken buyuruyor ki sana bir mucize göstereyim memurşah buyur ya Rabbi değneğinle şu kayaya vur bir vuruyor Bismillah bir yarılıyor içinden bir kaya daha ona da vur bir vuruyor içinden bir kaya daha bu kayaların içinde iç içe kayalar var o kadar kayanın içinden çıkıyor bir karınca anası kim bunun babası nerede nereden girdi buraya ya ne girilir ne çıkılır ya kayanın içinde diye. yaratmış onu orada ne diyor Sübhane men yarani ve yarifu mekhani ve yesmehu kelami ve yarziquni vela yensani Musa şaşırdı kaldı. Karıncanın tesbihidir bu. Burada beni gören, yerimi de bilen, rızgımı da gönderen beni unutmayan Allah'ı tesbih ederim diyor. Sen hangi Allah'ın kurusunda aç kalacağım diye bağırıyorsun sen? Hiç imanın yok? Efendim kardeşler. Süleyman aleyhisselam dedi ki ya Rabbi şu karıncaların, böceklerin de rızkını bu sene ben idare edeyim biliyorsunuz dünyanın tek kralıydı hem peygamber hem hükümdar Süleyman aleyhisselam acayip karıncalardan konuşur Kur'an söylüyor bunları dair. kuş dili konuşur bütün hayvanların dillerinden konuşur Süleyman aleyhisselam <gülüyor> karıncaları çağırdı dedi, istihkakınız ne kadardır bu kışlık bu yıllık tezlip karınca başına bir buğday bir tane yani yiyebiliyoruz bir senede tabi Neyse tamam herkese istihkakını verdi bir şey etti bir daha sene kontrol bakacak karıncalar yedim mi yemedi mi tabi onların reisleri vardı onlarla görüşürdük. Bir daha ben aldık ki karıncalar buğday tanenin yarısını yemiş yarısını yememişler bir senede Allah Allah dedi bana dediklerine göre bir, senede bir tane yiyecektiniz niye yarısı yendi yarısı kaldı dediler Mevla hala bizi unutmaz inandığımız için rahat rahat yiyorduk şimdi bu işi sen üzerine aldın bir daha seni unutursun diye yarısını yemedik stok ettik dediler e tabi ya karıncalar senden akılsız mı be e Süleyman Selam kuldur, unudur, şaşırır, ölür kalır ama Mevla unutmaz babasını öldürse çocuğun yine bakabilir mi? ne yetimlere baktı Mevla bakar kar sen ondan endişe etme. Keyim min dağabbeti la tehmülü Nice canlılar var ki rızkını taşımaktan aciz. Karınca bir çekirdek kabuğunu alır, götürene kadar canı çıkar. Kendinden beş kat fazla büyüktür o kabuk. Ondan uğraşır, rızkını taşıyamaz. Sen aldığın zaman eline kaç küfe, çuval kaç kilo rızık alıyorsun. Bak o hayvan rızkını taşıyamıyor bile, taşıyamıyor. Allah'ın rızkını kuhaveyyyan. Onu da rızklandıran, seni de rızklandıran. Saka kuşu duydunuz mu? Saka kuşunun böyle defosu var. Geliyor göllerden, göletlerden, derelerden, ırmaklardan doldurucu. Ondan sonra gidiyor dağlara, ağaçların kovuklarına, efendim, kayaların oyuklarına dolduruyor. Niçin? Oraların hayvanı suya gidemiyor diye saka su taşıyor onlara. Kuş. Mevla kuşa sakalık görevi vermiş. Su taşıttı. Sana da Efendim işte belediye diyelim su kediriyor Aynı iş hesap fark etmez Mevla kimi sebeb ettiyse İbrahim Edem Hazretlerinin Tevbesine sebep duydunuz mu E her gördüm Belk sultanı iken Avlanmaya çıktı etrafiyle Etbaile sofra kuruldu Yiyecekler ekmeklere tadandı Bir karga tepeden Birden bir iniş yaptı şeye sofraya onlar da boş buldu kaptı koca ekmeği kalktı ve Allah Allah dedi lan bu kargada bu ekmeği niye aldı böyle sanki havada duruyor ki İbrahim Adem düş peşime diyecek yani öyle bir yani yavaş gidiyor ki o da mübarek merak etti kalktı düştü peşine o uçuyor o git o da yürüyor nereye gidecek nereye gidecek o kondu bir tepeye de, yayan çıktı da bir mecbur uçacak hali yok çıktı bir de bakar ki aa tepenin üzerinde eli kolu bağlı bir adam Eşkıyalar soymuş ulan malını aldın da bari bağlama herifi ya gitsin herif rızkına heribi bağlamışlar ölsün orada diye elli kolunu bağlamışlar o karga geliyor oradan İbrahim Efendimiz çıkana kadar o çoktan tabi o işini bitiriyor. Bir çıktığı tepeye baktı ki karga oturmuş adamın göğsüne o aldığı ekmeği parçalıyor ağzına koyuyor. Çünkü parçalamasa ekmeği koysa ağzına herif ne yapacak? Eli yok ki bağlıdır adam nasıl ekmeği koyacak ağzına Yine kaldı aç. Bak görüyor musunuz? İşte ondan sonra mübarek tarikata, tasavvufa girdi de tacı tahtı bıraktı diye. Bu ne büyük kudret sahibidir. Efendim kardeşlerim Allah senin ecelini açlıktan yazdıysa altın vagonlarında da seni öldürebilir açlıktan. Çünkü pankonot yenmez. Altın küpüş de adamı doyurmaz. E hıskada, e duymuşsunuz. Rusya'dadır şimdi de Efendi babamız Halid Efendi Hazretleri oralıdır yani oradan gelmeydi. Mubarak anlatırdı ki bir zengin vardı zekatını falan vermezdi. Eşkıyalar bastı bunu. 3 vakon altını vardı. 3 vakon. O zamanın zenginlerinden eşkiyalar işte Allah böyle zorbaları musalla dedi. Sadakasını zekatını vermeyenlere Eşkıyalar bunu vagonların içine kitlediler, aç bıraktılar. Hadi bakalım ne çıkabiliyor, ne yemek girebiliyor Hadi altınlarından kaç. Herif ne olmuş biliyor musun? Aylar boyu bir tren istasyonunda, tenhada, o zaman tabii çok dediğimiz çok evdi, epey evel Üç ayda bir uğramıyor bile vagon yani tren, bir, bir istasyona yani. Kalmış orada, ellerini yedi, kollarını yedi, açlıktan ne yapacak? Uzanabildiği kadar vücudunu her yerini yemiş kendisi. Fakat yine de tabii açlıktan dayanamamış, aylar sonra cesedini çıkarttılar vagonların içinden. Her taraf altın Heri açlıktan öldü. İşte demek onun takdiri eceli ondan idi altın onu kurtaramaz. Anladınız? Ama adam en fakir olur ekmek alacak parası yok Mevla onun eğer ecelini açlıktan yazmadıysa Rabbim onu yine doyurur. Öldürmez. Efendim kardeşlerim لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ اتْتَوَكُلِمْ لَرَزَقَّكُمْ كَمَا يَرْضُكُتْتَيْهِ Siz Allah'a hakkıyla güvenseniz kuşları yedirdiği gibi sizi de yedirir diyor hadis-i şerif. <Sessizlik> تَغْدُوْ خِمَاسًا Her sabah kuşlardan, karıncalardan tut, bütün mahlukat aç mı kalkıyor, tok mu? He? Aç kalkıyor değil mi herkes? Peki akşama tok mu çıkıyor, aç mı? Tok. Kim doyurdu o kadar canlıların hepsini? allah Teala ee, seni mi aç bırakacağım? hoca ben öyle kuş kadar az yemekle toymuyorum ki ben. Kocaman iştahım vardı ben. Yiyeyim. Öyle az yemekle doymuyor. Ee, deveyi nasıl doyuruyor? Deve seni de yer. Fil'i nasıl doyuruyor? Sen ne konuşuyorsun? Denizlerde öyle balıklar var. seninki gibi beş 10 tane yutar. Evet. Onları da doyurmuyor mu? Ee, nedir yani? Endişemiz nedir? Rüşvet alıyorsun, faiz alıyorsun, kredi alıyorsun, haramlara bulaşıyorsun, yalanlara, gıybetlere. Neymiş? Para kazanacağım. Niye rızkını helalından aramıyorsun? Rızkın zaten sen yaratılmadan yaratıldı ya. helaldan ararsan helaldan gelecek. Haramdan ararsan hala haramdan gelecek. E ne zorun var başına bela et? Bizim ehli sünnet itikadımız şöyle der. Gökler kurşun olsa, damla damla bassa yerler bakır olsa bir ot bitirmese yine Allah bizi yedirmeye kadirdir bak demin dedim ki para yenmez pangorat yenmez gökten Allah yağdıracak yerden bitirecek de yiyeceğiz de yaşayacağız ama gökten damlamasa yerden bitmese yine de bizi yaşatmaya kadir. ne yaptı siz Bekara suresi okudunuz mu Hadi ben de biz gazete bol okuruz dergi roman evet Kur'an'dan bir haberimiz yok onun için bu haldeyiz Kur'an okusaydınız imanınız çok kuvvetli olur. Dakara Suresi ne buyuruyor? وَاَنْزَلْنَا men الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Yahudi milleti peygamberlerin emrine karşı gelince muçal İslam zamanında Mevla onları ne yaptı? Sahrada dolaştırdı. Kaç sene? Bilenleriniz var. يَتِيهُونَ <gülüyor> fil الْاَرْضِ 40 sene Allah buyuruyor. 40 sene dolaştılar peygamberleri de beraber Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam Yuşa aleyhisselam, Ali aleyhisselam hep peygamberler beraber ümmetinin belası tabi onlardan mübarekler aralarında sabahtan başlıyorlar yürümeye akşama kadar sahrayı geçmeye çalışıyorlar, akşam oluyor istirahat ediyorlar sabah bir kalkıyorlar dünkü başladıkları yere gelmişler, 40 sene bunu Kur'an söylüyor bu bekarada değil bu maidede zannediyorum bunun üzerine ne oldu ya Rabbi bu sahrada bıraktın bizi ne yiyeceğiz ne içeceğiz? çöl hiç şey yok Mevla vurdum vurdu biz onlara kudret helvasıyla bıldırcın kuşu indirdik duymuş muydunuz bunu Kur'an söylüyor ne yaptı 40 sene onlara sabah namazı vaktinde işrağa kadar gökten kudret helvasıyla bıldırcın kuşunu kar gibi yağdırıyordu yerlere kar gibi İştihakınız kadar, yiyeceğiniz kadar alın stok yapmayın buyur. Bu Yahudi milleti durmaz lan. Yine stok yaptılar buldur cinetini. O zamana kadar hiç et bozulduğu yoktu. Güneşte dursun senelerce et bozulmaz. Mevla buyurdu ki siz ki bana güvenmediniz de stok yaptınız, eti bozdu o zaman. Levla beni İsrail elem yahbusu'l lehm Resulullah diyor ki bu Yahudi milleti olmasaydı dünyada hiç et bozulmayacaktı. Bunları yüzünden et bozuldu. Bunlar böyle itikatsız adam. Gökten kudret elvasını yağdıran Allah yarın yağdıramaz mı da ne stok yapıyorsun işte. Yağdıra Belki unutur. Bak, bak, bak, bak. Belki yarın yollamaz. Kızar bize biz enizi bugünden ayıralım. O kızarsa sana o bugünden ayırdığını da bozar işte öyle. Serserilik yapma. Allah'a güven. Ne adamsın be. Bunlar ne millettir bunlar. Ne beladır bunlar sene yağdırdı kudret elvası, pıldırcın kuşu. Yani Mevlamız istese demek adamı hiç bu yağmur yağması, ekim bitmese yine de kudretiyle rızıklandırabilir. Biz bu Allah'a iman ettik. Celle Celaluhu. Onun için de efendim çocuğun olmasın, şu olmasın, bu olmasın. Bak Resulullah ne bu? Ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim ve en çok ümmeti olan ben olacağım. Peygamberler bahşere gelecekler. Nuh Aleyhisselam 950 senede 8 kişi ümmet almış. 8 kişi. 950 senede 8 ümmet edinmiş. Bir peygamber gelecek 3 ümmeti var. Bir peygamber gelecek 2 ümmeti var. Bir peygamber gelecek tek ümmeti var. Bazı peygamberler hiç ümmeti de yok. Peygamberine kaba hat var, kayaya çatmış. Yani ümmeti inanmamış. Rasûlullah Efendimiz cevhere çatmış, en hayırlı ümmete nasip olmuş, neden? E 23 senede 120 bin sahabe yetiştirmiş. E bugün bakın yine dünyada elhamdülillah, İslam ümmeti ne kadar adedi fazladır. Bununla iftihar edeceğim diyor ama tabi namazsız, abdestsizlerle iftihar etmez. Böyle bir namazsız, abdestsiz, Kur'ansız nesil Rasulullah'a üzer. Biz cehenneme kütük yetiştirmeyeceğiz, yedi yaşında çocuklanza namazı emredin, on yaşına kadar öğretin, kıldırın, on yaşında kılmazlarsa hafif dövmeye başlayın. Yani bana layık ümmet yetiştirin, yüzüm ak olsun ahirette sizinle, övünülecek ümmet olun. Bu demektir. Yoksa doğur at cehenneme, o demek değildir. Şimdi bugün bu ümmetin yaptığın ekseriyet nedir? Çocukları saldılar bayrağı Allah kayran. Kuzuları verdiler kurtların eline. Hadi bakalım bıraklar insafına. Bunlar rahat o mu? Çocuğa öğretiyor. Tarih bin teorisi. Maymundan türediğini öğretiyor. Eşerat eksiktir. Tövbe ya Rabbel cık cık cık. 20. asırda şerata dönülmez. vesaire hezeyanlar. Ne efendim itikat bozuklukları. Çoluk çocuğu açlıyorlar. E sen bunun arkasını aramazsan. Yavrum doğrusu budur öğretmezsen. Çocuğu medreseye yollamazsan. Kur'an tahsit yaptırmazsan. Ne olacak? Tabii ki arkadaşlar bir nesil böyle Allah muhafaza Kur'ansız yetişecek ondan sonra da cehenneme zümera Resulullah'ın yüzü böyle mi olacak İblis rivayette gördüm her akşam toplantı yapar baş iblis diğer iblisleri toplar ne yaptınız ne ettiniz soruşturma açar İblisin biri der ki ben Birine içki içirttim der, tabi sevine sevine, övüne böbürlene o da der ki sen de çok bir iş yapmadın otur aşağı Öbürü der ki ben birine kumar oynattım, seninki de pek mühim değil der Öbürü de ben birine zina ettirdim o da çok iş değil der Ulan biz ne kadar iş yaptık bugün bu niye beğenmedi bizi falan Bir topal çıkar topal şeytan O da kendini beğenmez çünkü bir iş yapamadım topaldım dolaşamadım diye Der ki ben de bir çocuk Kur'an'a giderken yolda oyaladım, oynattım da Kur'an'dan alıp koydum deyince iblis der ki en büyük işi sen yaptın hele gel yanıma der. Şimdi iblisi sollayanlar türedi. Ne Kur'an düşmanları türedi ne Kur'an düşmanları. Bu milletin çocuğu Kur'an kursuna gitmesin, hafızlık yapmasın, ilim tahsil etmesin diye ne planlar ne program ama onlara haber edin duysunlar ki, onlardan evvel daha büyükleri geçti. İzmir fabrikalarına cayır cayır Kur'anları yaktı. Elif demeyi yasak etti, Allah demeyi yasak etti bu memlekette. Ezan okumayı yasak ettiler bu memlekette ama baş edemediler. Kur'an'a kafayı vuran ne gibidir biliyor musun? Koca kayaya kafayı vuran gibidir. Ben kayaya acımam, onun kafasına acırım. Çünkü kayadan toz düşmez, onun kafası dümdüz olacak. Bak Kur'an kıyamete kadar baki kalacak elhamdülillah. Bu milletin nesli yeniden Kur'an'a döndü bir gençlik geliyor elhamdülillah. Ama onlar keberdi gitti şimdi cehennemde inim inim ama bunlara da ibret olmadı ne yapacağız? Bunlar hala laf yok. Onlar çıksa mezardan gelse deseler ki biz Kur'an'la çok uğraştık cehennemi boyladık siz bari etmeyin geri gitmeyin. On Bunlar derler ki siz de hortlamayın çok konuşmayın biz işimizi biliyoruz yatın aşağı. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرًا فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Allah buyuruyor. Kur'an'ı biz indirdik, bekçisi biziz. Allah onu muhafaza etmeye kadirdir. Ve ediyor. 4 yaşında çocuğu muhafızlığa başlıyor, 6 yaşında bitirmiş. Bülbül gibi, 6 yaşında her tarafını ezber oluyor. Sen 7 yaşına gelene kadar Allah 6 yaşında da ezberlettirir kitabını. O kitabını koruyacak, sen merak etme. Sen inat etme. Yani kardeşlerim, Dikkat edelim, Kur'an ehli yetiştirelim. Kur'an ehli bir nesil yetiştireceğiz, Resulullah'ın iftihar edeceği inşallah onlar Kur'an ehli olacak, namaz ehli olacak, zikir ehli olacak, ehli sünnet ve cemaat olacak. Sabık olmayacak. İnşallah bu niyetle çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama sen yedi yaşında namazı öğrettin, on yaşında kıldırdın, efendim on iki, on üç yaşına, on beş yaşına kadar ehli sünnet itikadını, ilmi halini, gereken bilgileri verdin, çocuk buluğa aklı başına geldikten sonra dinden çıktı. Eşkıya ol. E şimdi senin kabahatin? Yok. Neden? Hidat yaratmak Allah'tandır. Nuh aleyhisselam bu kadar uğraştı, üç oğlu iman etti, bir oğlu ne yaptı? Küfretti. Şimdi Nuh Aleyhisselam Allah sorar mı ki bu oğlun niye gavur oldu? Sormaz. Niye sormaz? Çünkü bir peygamber mutlaka vazifesini yaptı. Ama Allah hidayat yaratmadı. Neden? O çocukta o kabiliyet yoktu. Şerre kullandı kabiliyetini. Yani bir baba gereken bilgileri verdikten sonra çocuk büyümüş, akıl bali olmuş, Allah'ın yolundan bile bile çıkmışsa Allah o babaya bir azap etmez ki. Ama bir baba çocuk 7 yaşında, 10 yaşında... Efendim, e, şer öğrenmeden hiçbir kötülük öğrenmeden şu ortamda ilk olarak dinini ehli sünnetini akidesini itikadını öğretirse artık başını da takip ederse elden geldiği kadar vazifesini yapmış olur Allah cümlemizi vazifesini ifa eden babalardan analardan eylesin amin, amin. evlat mesuliyetinden helas eylesin amin. şimdi bakalım hadis şerifi devam edelim وَإِنَّ كُلَّ رَجُلٍ minhum, وَوَيْذٍ قَائِمُونَ عَلٰى حَوْضٍ مَلْآنٍ Her peygamber o gün dolu bir havzun başında oturacak. Yani mahşer günü elli bin sene sürecek, güneş tavan boyu, avize boyu yakına gelecek, harareti yetmiş kat artacak, Misalların ciğeri paralelenecek, dudakları patlayacak, suçuzluk haç safhaya gelecek, öyle su aranacak. Allah her peygambere bir dolu havuz verecek. O peygamber o havuzun başında dikilecek. Ma'ahu asan elinde bir değneği olacak. Her peygamberin nesi var elinde? Asası var. Ta Adem babamız cennetten ne ile indi? Asa ile indi. O miras gele gele kime geldi? Musa aleyhisselam'a geldi. Musa aleyhisselam o değnekle ne denizleri yol etti, ne taşlardan su çıkarttı Kur'an'da mucizeleri. Her peygamberin elinde nesi vardı? asası var. Onun için bu ümmetin 40 yaşından sonra gelenleri de asar kullanmaları nedir? Sünnet. İmsakül asa baston kullanmak sünnetül enbiya. Bütün peygamberlerin sünnetidir. Ve alametül mümin Müslümanın nişanıdır. Allah Allah. Ne güzel. Bir şey. Ama 40'tan evvel iyi değil. Çünkü o hava atmaya gelir yani biraz kibirlilikten olur. Ama hasta ise, özürlüyse başka. Kırktan sonra da kullanmamak birden gelir Niçin? Ben gencim demeye gelir İhtiyarlığı kabul etmeye gelir Onun için her peygamber Asaha taşımış Kırk yaşından sonra gelenler de taşıyacak Bak benim kırk tane bastonum var Yaşım kırka gelmedi Onun için duruyorlar Allah kırk yaşına verirse inşallah beni Hemen elime alacağım Şimdi bile hastayım ustayım ama yine de Tehlikeli olmasın diye kullanmıyor Kitaba uygun olsun Kırk yaşına inşallah gelir görürsem asam elimde olsun. Size de ne demek istiyorum anlayın. Ha, o sünnetleri terk etmeyelim çünkü gavurun gözünü korkutan sünnetlerdir. Bu sarıktan ne kadar korkuyor biliyor musun? Atom bombasından o kadar korkmuyor. Sarıktan ödü kopuyor herifin ya. Sarığı gördü mü tüyleri diken diken oldu. E tabi. istersen istediğin kadar son teknolojiyi şey yap. Gavur da senden kuvvetli var Ama onun sarığı yok. Ya onu gördü mü Allah onun ödülü koparıyor işte. Ya gavurlara çok fayda ediyor bu sarık, sakal, baston. Uuu, ötleri kopuyor. Onun için biz İslam'ı yaşarsak Allah heybetimizi verecek. Ama biz İslam'dan soyıldıkça itibarımız da beş paralık olacak ve oldu işte. Görürüz dünya üzerindeki değerimiz kalmadı. Şimdi Allah'ımız her nebisine bir havuz verecek. Resulullah Efendimiz'e en büyüğünü verecek. Hangisidir? Estağfurullah. Evet. inna a'tayna kel Biz sana ne verdik? Havz-ı Kevser'i verdik. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Havz-ı Benim havz Kevser'imin etrafını atlı koşan bir ayda dolaşabilir. O kadar uzun. Havuza bak. Bir ayda atlan koşulu. Ma hu beni Onun suyu sütten daha beyaz. Ve kardan daha soğuk. O sıcakta o mahşerde ne gider o buz gibi su? Buzdan daha soğuk. Ve a'la baldan daha tatlıdır. Ve el yenu köpükten daha yumuşak takılmadan geçiyor. Hafeda ezzebercet havuzun içleri zebercet. Çok kıymetli bir taştır. Hatta bugün Almanya'dan geldi bana. <gülüyor> Gösterdiler. Ben de daha merak ediyordum, görmemiştim zebercet. Ahirette mesela dünyada yakut var burlanda var e, efendim zümrüt var tabi hakikatları cennette dünyada da suretleri var işte bildiğiniz taşlar doğal yani hakikilerini söylüyorum taklitlerini söylemiyorum sebercetten acayip böyle efendim bir taş mavimsi bir taş o onun hakikisinden bütün havuz-ı kevserin içi demek mermer gibi böyle ondan şişmiş donanmış ve <gülüyor> kizanu kanucum sema kaseleri bardakları etrafında gökteki yıldızlar kadar sayısız Allah Allah parıl parıl parıl <gülüyor> ondan bir şerbet içen daha ebedi susamaz cennete giren susadığı için cennette şarap içmeyecek ya zevk için içecek cennette susamak yok eğer susayıp da su istese o ne olur sıkıntı olur cennette sıkıntı yok mesela dünyada ne oluyor hararet basıyor da su içiyoruz e, hararet basmak ne oluyor? Sıkıntı veriyor. Cennette ne yok? Susamak yok. Niçin? Havz-ı Kevser'den içildiği için. Artık ebedi susamayacak. Hiç su içmese su aramaz. Zevk için içerse içer. Rasulullah Efendimiz ben Havz-ı Kevser'imin başında duracağım. Ümmetlerimden geleni elimle içireceğim. Dört halifem dört köşede duracak. Birinin kovduğunu hepsi kovacak. Buraya dikkat. Bu Hazreti Ali'yi sevdiğini iddia eden sapıklar bu şaşırmışlar bunlar. Rafiziler Şiiler. Bunlar Hazreti Ali'yi çok seviyorlar. E, Ebu Bekri Sıddık'ı hiç sevmiyorlar. Hazreti Ömer'i hiç sevmiyorlar. Hazreti Osman'a sövüyorlar. Ayşe anamıza iftira ediyorlar. Evet birçok sahabeye dinden çıkmış diyorlar. Tövbe ya Rabbil Alemin. Hatta Kur'an'a da eksik diyorlar, ehli beydahetleri eksik diyorlar. Bak, bak, bak, bak. Şu şia mezhebini gidin, inceleyin. İran'ın resmi mezebidir, resmi. Bir tane Ebu Bekir ismi bulamazsınız. Takmazlar Ebu Bekir Sıddık'a aşırı düşman. Bir Ömer ismi getirin. Takmazlar. Kadınlara bir Ayşe takmışlar mı? Mümkün değil. Tamamen düşman... Hz. Ali'yi seviyoruz, 12 imamı seviyoruz, tutturmuşlar. Halbuki Ali de onlardan uzak, 12 imam da onlardan uzak. Seviyoruz dedikleri Mevlana'lar, Yunus Emdeler, Hacı Bektaşi Veliler hep ehli sünnet imamlarıdır. Onlardan bizardırlar. Dolayısıyla şimdi Havz-ı Kevser'in başına geleceksin. Üç halifeden tokadı yiyeceksin. Hz. Ali mi seni içirecek? Vallahi kovacak. Çünkü Resulullah buyuruyor bir halibenin kovduğunu hepsi kovacak. Biz Hazreti Ali'yi onlardan çok seviyoruz. Ve biz Hazreti Ali'ye onlardan daha çok benziyoruz. Çünkü Hz. Ali sarıklıydı, Hz. Ali sakallıydı, Hz. Ali cübbeliydi, şalvarlıydı. Hazreti Ali teheccüd kılardı, beş vakit kılardı. İlim sahibiydi, Kur'an ehliydi. Bu ne ya? Kusursuz, abdetsiz Hz. Ali'ye sahip çıkmışsınız. Ne alakası var? Sizin ne ilginiz var onun? Bak onlara duyurun, biz onların kötülüğünü istemiyoruz, Allah için burada konuşuyoruz, Havz-ı Kevser'in başından kovulacaklar. Öbür halifeleri de sevmek mecburiyetindeyiz. Dört halifeyi de seveceğiz, bütün sahabeyi de seveceğiz. Biz ehli sünnet ve cemaat mezhebindeniz. Birini sevip öbürünü sevmeyen hiçbirini sevmemiş olur, Resulullah'a da buğz etmiş olur. Hele Ebu Bekri Sıddık, ne demektir? Basullah <Gülüyor> Allah'ın da e buyurusu Allah'lar seni. Ya Babagir, sana bu zedenin 70 peygamber sevabı olsa cennete giremez. Çünkü İslam ondan geldi bize. İlk halife yerleştirdi dinimizi, canının malını verdi bu yolda da. Bugün Müslümanız onların bereketiyle. Sen kalkıp onlara nasıl lan körlük edeceğiz? Bu serserilikleri bıraksınlar. Bizimkilerde Televizyonlarda açık oturumlar bir şeyler bir şeyler Onlara hak verenler Efendim işte siz de doğrusunuz Ya niye diyorsun buna Efendim siyaset öyle siyaset Olmaz siz de doğrusunuz Diye bir şey yok kardeşim siz Yanlışsınız diyeceksin Niçin yanlışsınız Ebu Bekri Sıddık'ı seviyor musun Sevmiyorum diyecek Hazreti Ömer'i seviyor musun Hazreti Osman'ı seviyor musun sevmiyorum diyecek O zaman sen buna nasıl doğru yolda diyeceksin Heh. Hakikat budur Bu konuştuğum başkası değil şimdi bakın Nevruz bayramı kutlayacaklar ne bayramı bu nereden çıkmış bu Nevruz bayramı aslını söyleyeyim mi size söyleyeyim aslı bunun ateşe tapanların bayramıdır evet mecusi bayramıdır mecusi ne demektir ateşe tapan demektir İran milletinin aslı acemdir Türk değil Türklerin geleneğinde de milli bayram olarak böyle bir gelenek ve görenek tarihte yoktur. Bu acemlerden gelmiş. Acemlerin aslı Müslüman olmadan evvel neydi? Ateş peresti. Köye Müslüman oldular hala o bayramı kutluyorlar bak. Resulullah Efendimiz Medine'ye geldi sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki Medine'de iki bayram yapıyorlar. O zaman demek acemlerden yine ateş perestlerden esinlenilmiş kalmış birisi Nevruz bayramı işte bunu 21 Mart'ta mı ne yapıyorlar birisi bahar yani bahar başında yapıyorlar birisi de Mihrican bayramı Mihrican'ı da ne zaman yapıyorlar sonbaharda yani gece gündüz tam eşit oluyor ya aynı saate geliyor gece gündüz o gün yapıyorlar onu da iki bayram Rasulullah Efendimiz ne buyurdu Allah bu iki bayramı yasak etmiştir. Böyle bayram diye dininizde bir şey yoktur. Bu iki bayramın yerine size daha iyi iki bayram vermiştir. Birisi Ramazan bayramıdır, birisi Kurban bayramıdır. Müslümanın iki tane bayramı vardır. Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Başka bayramı yok. Ama deliye her gün bayramı, başka mesele. Şimdi kardeşim, sen bunun nesini kutlayacaksın? Başkılar hesap etmiş. Estaivle velâ terkenû ilerlezîne valemû. Fetemessekümünnâ. Zalimlere zerre kadar meyletmeyin, sonra onlara yapacağın ateş size de dokunur. Azıcık meyletmeyin ne demek? Onların merasimine katılmayın, kutlamayın diyor. Onların törenine, bayramına, gecesine, gününe katılmak ve kutlamak ne diyor fıkıhta? Tazîmu eyyâmin yahûdi vel nesârâ vel gün ve güvrun Yahudilerin, Hristiyanların ateşperestlerin, putperestlerin bayram günlerine katılıp kutlamak şirktir diyor. Küfürdür diyor. Bu ne oluyor şimdi? Görüyorsunuz işte. Ehli sünnetten ne kadar uzaklaşılmıştır. İmam Rabbani mektubatında ne buyuruyor? Komşum hastalandı, çağrıldım. Gittim baktım damarları şişmiş kararmış bu. Ölecek bir kalbine baktın diyor imanı ne haldedir pırpır ediyor söndü sönecek Allah'ı muhafaza etsin Şunun kalbine bir teveccüh edeyim komşu hakkı var Yani bir feyiz vereyim Tabii bu manevi bir hal mesela üzüm üzüme baka baka ne oluyor Çürüp domatesin yanında sağlam domates ne oluyor Çürüyor Sağlam adamın yanında da karşısındaki adam ne oluyor Sağlamlaşıyor Yani nurlu bir adamın karşısında geçen ne oluyor nurlanıyor Zifiri karanlık biriyle oturan da ne oluyor? Kararıyor yani, bu budur. Evliyaullah'ın manevi tabi potansiyel var, nur depo, depolamış. Bu şimdi karşı tarafa bir aksettirdiği zaman büyük iş tabi. Bir bu kelim imam-ı Rabbani, 70 bin evliyanın reisi. Üceddi Elfisani, Ahmed El faruk Serhendi Hazretleri. Bir baktım gidiyor, kalbinde bir karanlık açamadım. Bir daha teveccüh ettim, yok üç dedim. Dedim ya Rabbi bende mi bir günah var da benim bu duam tutmadı, kabul olmadı. Nida geldi ki ey imam sende bir kusur yok. Senin teveccühlerin eğer dağları kaldırmak için yapsaydın hatırına dağları da kaldırırdım ama. Bunun kalbindeki karanlıklardan geliyor? Kafirlerin merasimini kutlamaktan geliyor. Onun için cehenneme ateşe girmemiş patlanmaz Çünkü amel bozukluğuna benzemiyor. itikat bozukluğuna benzemiyor. Onun için... Bunu ateş bak. neyse adam vefat etti İmam Rabbani Hazretleri istihar etti cenazesine gideyim mi gitmeyeyim mi komşusu Müslüman görünen adam istiharede çıktı ki imanını zor kurtardı cenazesine gidebilirsin bak yine demek ceveççilerin karı oldu yani adam imanını kurtarmış ama ne kadar zor ne büyük tehlike atlattı ya. niçinmiş Hindular İmam Rabbani Hazretleri nerelidir Serhen Hindistan Serhentlidir orada Hindular var ya Hindular o zaman işte böyle bir bayramları varmış, o bayramda boyalı pilav pişirirlermiş, kırmızı boyalı pilav. Bu da Müslüman olduğu halde onların gününde aynı boyalı pilav pişirirmiş, bak bak bak. İşte gördün mü bela nereden geliyor? Senin ne işin var dinsiz imansızın gününü kutlama? Dikkat edelim arkadaşlar. Ehli sünnetten kıl kadar ayrılmayalım sonra Havzu Kevser'in başından dışlanırız. Bak Resulullah ne buyuruyor? Öyle ümmetlerim gelecek havzumun başına, ben onları davet edeceğim, gelsinler içireyim, melekler kovacak. Ben diyeceğim ey Allah'ım melekleri bırakın gelsinler onları da içireyim, onlar benim ümmetlerim. Ne buyuracak? Melekler, ya Resulullah bunlar senin ümmetlerin ama senin arkandan senin sünnetini zayi ettiler, yolunu perişan ettiler, senin düşmanlarına uydular bunlar. Onun için bunların bu havuzda nasibi yoktur. Resulullah diyor, ben ağlasam üzülsem, para etmeyecek. Onun için itikadımızı düzeltelim, ehl-i sünnetten kıl kadar ayrılmayalım Bak havzu kevserin başından kovulursak ebediyen hararetten kurtaramayız. Susluluk çekeriz, buna dayanılmaz. Her havuzun başında peygamberi dikilecek, Elinde deyneyi yed'ûmen arafa min ümmeti, Ümmetinden tanıdığını davet edecek Gel buraya seni içireyim diyecek Felikulli ümmetin sîmâya'arifuhum bi'anebiyum Her ümmetin nesi olacak? Bir siması alameti Geçen sohbette ne okudum? Simahum fî min eferîs Okudum değil mi? Hatırlamazsınız ki siz Hoca biz dün yediğimizi unuttuk ya Üç hafta evveli mi bize söylüyor? Yediğiniz lazım değil Ayetleri unutmayacaksınız. Ne okundu burada unutmak yok inşallah. Hey, bu çıplak karıları görende akıl kalır mı? <gülüyor> Adam burada vaaz dinliyor. Herkes için bir karı, bir baldır bacak görsen Allah muhafaza. Silindi beyin gitti sıfıra bitti. Çünkü bu şehvetli ortamda, bu çıplak ortamda, bu fuhuş ortamında, samimi söylüyorum bu haram rızık ortamında faiz düzeninde ne kalmıyor? tabii ki efendim insanlarda hafıza denen ezberleme gücü denen kafada tutma kabiliyeti diye bir şey kalmıyor hakikaten bakıyorsun en akıllı keçinen adam dün ben ne konuşmuştum çok güzel konuşmuştun diyor ama kafamda bir şey kalmadı Ben ne yapayım güzel konuşmayı senin kafanda bir şey kalmadıktan sonra <gülüyor> muhafaza edeceksin istiğfar edelim çok tövbe edersen inşallah Allah hafızamızı düzeltir şu ayetler hatırımıza kalır şu hadisler hatırımıza kalır ki millete de anlatacağız Kafada bir şey kalmasa sermaye ne olacak? Ne anlatacağız? Bu kadar insan bizi bekliyor. Bak siz duyan insanlarsınız. Duymayanlara kim ulaşacak? Bu haberler ulaşması lazım. Yarın mesulün Buraya alıp getirin. Kaç kişi getirebilirsiniz? O zaman buradan alıp götürün. Ya depolayın. Her ümmetin nişanı olacak. Peygamberleri onları o nişanla tanıyacak. Dediler ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki... Sen ümmetini nereden tanıyacaksın? Ne buyurdu? Hurran muheccelîne min athâril hudû. Keçen sohbette geçti bu. Abdest aldıkları azaları pırıl pırıl parlayacak. Secde yaptıkları yüzleri alınları da nur gibi yanacak. Diğer ümmetlerde onur olmayacak. Onun için ben ümmetimi secdesinden, abdestinden tanıyacağım ve çağıracağım. Secden yoksa kim tanıyacak seni? Abdestin yoksa kim çağıracak seni? He? Namazsızlara söyleyin. Abdestsizlere duyurun. Ahirette nişanları yoktur. Nurları yoktur. Resulullah'ın havzunda nasipleri yoktur. Çağrılmayacaklar Çünkü secdeleri yok. Secde yok, abdest yok, nur yok, sima yok her peygamberin ümmetin nişanı var Resulullah çağırmazsa seni hangi peygamberin ümmet, ümmetisin sen kim çağıracak seni bu ümmettensin madem niye girmiyorsun o nura niye yapmıyorsun secdeni yaa efendim kardeşlerim rahman. seydelerimizi eksik etmeyelim özellikle secde hakkında duracağım diyorum tabi değişik konulara da mümkün değil gündemde olaylar var konuşmasan olmuyor her konuya temas etmem gerekiyor şuur bakımından her konuyu bilmemiz lazım ama esas konumuz gelip getiriyoruz nereye secde yine bir hadisi şerif okuyacağım söz vermiştim size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Akbabu ma yekunu al-abd min rabbih fehlasaj. Kul rabbisine en yakın nerede olur? Secdede olur. Fe'kiru duaa. Öyle sizi secdede ne yapın? Duayı çoğaltın. Yani kalbinizden dilden değil, dilden Subhan rabbil alâ. Zikir yapın. Kalpten Allah'a yalvarın. Çünkü kul Rabbisini en yakın yeri nerede bulur? Secde. Secde yaptıkça Rabbisine ne olur? Yakın olur. Şimdi 14 secde ayeti size arz ettiğimin en sonundaki ayeti kerimesi. Burada 14 secdeyi evet bu mübarek 14 secdeyi yazdık size bastırdık. Ehudü besmele her kim? Bunları bir mecliste okur. Sonra kalkar 14 defa secde yaparsan, 14 defa fazla eksik yapmadan Allah onun ne mühim sıkıntısı varsa dedik kafi gelecek. Bu 14 şeyden tabi hepsinin manaları büyük manaları var ama en sonuncusu bu dediğim hadisi şerifi teyit edecek. Şimdi tabii ki bu mübarek e, meclisimizde Allah için toplandık inşallah diyorum ki bir secde tabi 14 secde birden Belki yapmamız vaktimiz yetişmez Ama şu ahati kerimeyi şimdi Okumasak burada e, O zaman da secdeden kaçmak gibi olur Onun için Sohbetin dersinde geçen Bu ahati kerimeyi de okuyacağım ama Kadın ve erkek cemaatımıza Secde yapmak vacip olur Sonra birisi yapmadan çıkar da Bizi de günahkar eder Diye korkuyorum Onun için şöyle diyorum Eğer ki kadın erkek cemaat secde yapmadan çıkmama söz verirsek beraber secdemizi yapacak bu ayetleri de okuyayım size yani ama beni günah sokmayın bu secde vacip olur yani hepimiz yapalım Ebu Cehil aleyillâne dedi ki bir daha Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de görürsem namaz kılarken dedi kafasını ayağımla ezeceğim ya böyle melunidim Efendimizin namaz kılmaktan nehy ediyordu. Kâbe'den ya Allah'ın evinde Allah'a ibadet yasak. Böyle etmiş idi. Sonra kendisi bunu yapmaya cesaret edemedi. Bir işte işkembe gibi leş gibi şeyler birinin eli vasıtasıyla biriyle yolladı efendimizin secceresine koydurdurdu falan bazı pislikler yaptı. Bunun hakkında Rabbimiz Tebareke ve Teala İkra suresinin sonunda buyurdu. أستعيد بالله رأيت الذي أنهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى Allah'ın azim kulum Muhammed'imiz sallallahu aleyhi. Ve Namaz kıldığı vakitte engelleyen o cahuru gördün mü diyor? Benim kulum dost doğru yolda takva üzere yaşıyor. Allah'tan korkmayı emrediyor. O cavur beni inkar ediyor. Benim yolumdan yüz çeviriyor. Bir de benim peygamberimi namazdan şeydeden engellemeye kalkışıyor. O Allah'ın kendisini gördüğünü bilmiyor. Ebu Cehil eğer secdeden namazdan engellemekten vazgeçmezse onun alnının saçından tutacağız ve sürüteceğiz çekeceğiz Allah buyuruyor o alın saçı ki o perçem ki yalancı sahtekar günahkar ve hatakar bir alın saçıdır o onu cehennemde de sürüteceğiz dünyada da sürüteceğiz Bedir'de de süründürdü onu yerlere evet çektirdi, kellesini koparttırdı biliyorsunuz ondan sonra cehennemde de sürtüyor ve süründürecek <gülüyor> efendim kardeşlerim Ebu Cehil dedi ki Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor mu dedi bu Mekke'de en çok adamı olan benim dedi en soylu benim şerefli benim meclisim geniş, çağırdığım merkez gelir lafımı dinler ben dedi meclisimi toplarım, bütün efendim, adamlarımı, eşkıyamı çağırırım, onun namazına engel olurum dedi. Mevla da buyurdu ki, o çağırsın ne kadar adamı varsa, ben de zebanileri çağırıyorum. Allah Allah! Sen Allah'la baş edebilir misin? Sonda ne buyurdu? Kalla! Habibim Ebu Cehil'e itaat etme! Sana namaz kılma diyeni dinleme! Secde yapma diyeni dinleme! Çoğu fabrikalarda çalışanlardan haber geliyor. Ne oldu? Bizim fabrikada namaza izin vermiyorlar. Ne yapalım? Fetva mı arıyorsun? Hemen oradan çık, namaz kılacağın bir işe gir. E hocam benim, benim orası rızkım. Senin orası rızkın değil. En er hal Allah, Rızık Allah'ın üzerinedir. Oradan kazanamazsan başka yerden verir. E hocam biraz açıkta kalırım. İşte şu olurum, bu olurum. O kadar imtihan olmadan cennet bedava değil. أو كذا إمتاعناه، أما ربي من بره تعالى بالله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمن يتوكّل على الله فهو حسبه إن kim Allah'tan korkar ne demek namaz bırakmak Trilyon kazanacağını bilsen bir vakit namazı kasten kaçırmak şartıyla olsa o para haram olur orada çalışmak haram olur nasıl cuma saatinde cumaya gitmeyenin kazandığı para haramsa beş vaktin her biri de cuma gibi farzdır bir vakti kaçırmak neye mal olsa olsun efendim kazanılan nedir haram ama sana cemaata gidemedin ilk vaktinde kılamadın. biz sana ne diyoruz son vaktine kadar ne yap kıl ama sana diyor geri hiç kılma sen de ne yapacaksın Öğlen ikindi gideyim evde kaza edeyim he öğlen ikindi evde kaza edeceksin maaş için geçim için yok secdeye namaza engel olana la dinleme onu o ebu cehildir o üteat etme ona Rızkını ben yollayacağım, deminden beri sohbet dinlediniz, hala mı Allah'a güvenmediniz? Rızkı ben yollarım diyor, ben yollarım. Rızk endişesine düşme, yazılmış neyse gelecek. Sen onu dinleme, haramdan sakın, helalından rızkını arın. Beskut, secde yap. Bu ayet secde ayetinin sonudur, burada secde vacip oldu hepimize. Bir kere okudum, bir de böyle, kaç secde vacip oldu? Bir secde, niçin? Aynı oturduğumuz yerde ben de siz de dinliyoruz, okuyoruz ya onun için bir secde bu. Şimdi cemaatle yapacağız, şeytana ağlatacağız inşallah. Önümüzdeki sohbet çok muazzam bir ders var. Şimdi vaktim yetişmeyecek buna. Ne hakkında? Secde ayetini okuduğun zaman da şeytan nasıl kaçıyor onun hakkında. Öyle bir hadis ki emsalsiz. Ama şimdi burada başlasam bir saatte çıkamam bu hadiste. Haftaya onu okuyacağım ve 15 gece sonraki buradaki sohbette 14 secdeyi birden yapacağız inşallah. Hepimiz ne dileğimiz o bir kere tatbik ettireceğim size. Ondan sonra kendiniz gece teheccüde yaparsınız inşallah. Habibim dinleme o secdeye engel olmak isteyeni. Sen secdede et, bak terip Rabbine yaklaş. Manen yakınlaş. İşte demek ki bak secdede et, yaklaş. Anladınız mı? Ne demek istiyor? Kulur Rabbisine en çok ne yaklaştırırmış? Secde. Secde et, yanaş diyor. Kulum secde et, bana manen yakınlaş diyor. İşte bu manevi yakınlık. Rabbimiz mekandan münezzeh, mesafeden münezzeh. Rabbimize böyle senli benli yaklaşamayız. Metreyle, mesafeli ölçülmez. Manevi yakınlık nerede bulunacak? Secde. Amin. الحمد لله رب العالمين وصلاتنا ولاسنا محمد موعلا وصحابي أجمعين الله من الناس في لا قرب إليهم قولي ما عمل نعود بكم من النار قرب من ما قرب إليهم عمل الله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نعود بكم شرف نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yarhamen Rahimin Yarhamen İçimizde uzaktan yakından kadın erkek şuraya toplanan bütün kullarını sen fazlı keremiyle şu mübarek gecede mağfurîn zümresine ilhak ile, günahlarımızı sevaba tebdil ile, af olarak çıkmak nasip eyle bir dahi günahlara düşmekten muhafaza eyle en sevdiğin secdelerde başımızı kaldırmadan ya Rabbi ölünceye kadar caim eyle secdelerden rükûlerden mahrum etme elden ayaktan düşürme kimselere muhtaç etme ya Rabbi en manevi yakınlığını en ziyade yakınlığını secdelerde bize bahşeyle secdelerde müstecap dualar nasip eyle umduklarımıza ne aile eyle korktuklarımızdan emin eyle Şimdi hastalarımıza, bizde dua asmalıyız, bütün hastalara aciz şifa, dertlilere, deva, borçlara, eda, ne kadar fakir varsa hazine-i helal ızıklarla merzuk eyle. Ya Rabbi ne sıkıntısı olan varsa şu saatte müşkilini halleyle ya Rabbi. Ferhat çıkart ya Rabbi. Gördünüz, Resulullah'ın sözü, ''İnnel aynâ hak, göz nazar haktır.'' ''Ve innel aynâ levhülül raculel qabra vel el qilin'' Göz nazar, insanı mezara, deveyi kazana soka. Resulullah mezarlıktan geçerken gösterdi ki bu mezarda yatanların ekserisi nazardan ölmüş. Bu masonlar, bu Yahudiler, bu Lyonslar bunlar büyüde yapar, nazarda yapar. Bunlar Müslümanların ilerlemesini çekemez. Ya Rabbi gözlerini, nazarlarını, hasetlerini, fesatlarını kendilerine yâde eyle ya. Şerlerini başlana mahkûs eyle ya Rabbi. kuyulara düşür ya Rabbi. Efendim kardeşlerim, onun için hepinizi her sohbetimin başında nazardan Allah'a sığındırıyorum. Amin. Bu cemaatler çünkü çok göze batar. Allah yoluna gelen az var, onun için çok nazar alır bu cemaatler. Allah bu yolun yolcularını ya nazarlerden büyülerden, sihirlerden, bütün eşrarın şerrinden, insancın şeytanlarının şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Acilen Rus kavurunu galibeyle. Amin. Mansur muzaffer ile. Rus kavurunu sentar muare ile. Amin. Ellerle zellerle zelzelele lelahla keyle ya. Ya Rab, Yahudi-Hristiyan birliğini iptal eyle. Amin. Beni İsrail'in Büyük İsrail kurma projesi için yaptığı toplantıları iptal eyle ya. Amin. Ve bunlara alet olanları helak eyle ya. Amin. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizi de Beni İsrail mel'un Yahudisine galip eyle ya Rabbim. Filistin'deki kudcu şerifimizi, mescid-i aksamızı yeniden bize nasip eyle Hayır. ya Rabbim. Sen dünya üzerindeki Ehl-i Sünnet'i hakim eyle yalım, Ehl-i Fidat'i eyle yalım, Ehl-i İslam'ı azîz eyle yalım, Ehl-i Küfr-i zelil eyle yalım, Amin diyen şu dillere cehennem ateşi değdirme, yoluna yürüyen ayakları cehenneme haram eyle, cümle müşkillerimizi hallü asâne eyle yalım, dualarımızı tükeremle kabûle karîn eyle, bizden evvel ölenlere garik garik rahmet eyle, kabüllerini nur eyle, azapleri verse şu hadde defuraf eyle, yalım şu cemaatten kadın erkek ne kadar yatanlar varsa bir keredeki sohbetlerimize gel demişler sen bize onları unutturma ve onların kabirlerine hediyelerimizi buradan ishal eyle Amin. bizler Allah'ın haline hallende azar-ı ahsan'ın hüsnü hatim eyle. Kelime-i şehadet gibi buyurun eşhedü en la ilahe illallah <gülüyor> eşhedü enne muhamdül abdül ve reşilü kelime-i tayyip ezreçene kapamak nasib merseleyim Ya Rabbi bu yolda yaşayıp bu yolda ölen bütün kardeşlerimize mahşer sabahına kadar aynı sohbetlere devam sevabı ihsan eyle Bizleri de bu yolda öldürmek, bu yolda yaşatıp bu yolda almak suretiyle mahşere kadar bu yolda daim olan kullarına ilhak ile Ve yoluna yardım nasip ederek defteri ameli kapanmayan kullarına ilhak eyle. Amin. Hürmetü Taha ve Yasin. Hürmetin El Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâlehi ve sahibi ve ecma'în. At-tayyibîn, At-tahirîn. Selamün aleyhüm, mursallin ve hamdü Fatiha.